Bismillah ve elhamdülillah. ala Resulullah. Hebat. Es-Sabi, alıştırma. Da'u fil fi ma yeli. Kelimeten tedullü ala lev'nin münasibin. Gelen şeylerde boşluğa münasip bir renge delalet eden bir kelime koy. Şa'ru râsike ve lehyetuke kelimelerini ifade edecek renkler koyacağız. Şa'ru Öncelikle şunu soralım. Müzekker mi müennes mi koyacağız? Müzekker. O zaman F alıkalı bulunacak. Yani es ve du. Ve lehyetuke lehya sakalıyan sene kadar erkek de olsa da aslen müennes'tir. Dolayısıyla beta, beyda, o veya sevda o ha. gibi. Hakîbeti menüs hamra. Hamra, hamra. hamra. o. Kırmızı çantalar olsa çok değişik. Da <gülüyor> Biraz daha oturaklılık için renkli bu da iyi. Hati kalemen evet. Ezra. ezraga ezragu değil ezraga kalemden dolayı onun sıfatı ve veragaten beydâe beydâ evet mavi bir kalem ve beyaz bir yaprak getir sayfa getir gibi diğerlerini okuyayım geçeyim daha yapalım mı Geçelim bu zaman anlaşıldıysa. Nahnu nektu bil galemi nokta nokta. Vel müderrisu yektu Yo, bil galemi nokta nokta. Bak dikkat edin oraya. Bil galemi dedik. Mevsuf hem biy arıcalarından dolayı mecbur kesralı hem de marife. O zaman ona sıfat olan renk de ona uyacak. Seyyareti ve seyyaret Tü, zemili renklere. Limen zalikel beytu zulbabi nokta nokta. Baba bir sıfat. Renk ee, cihetinden sıfat. Ma ecmele hadihil bagaratel nokta nokta. Yani bu inek rengini siz belirleyeceksiniz. Bu inek ne de güzeldir. Fil tacub. Gatelettil Belediyetül Kelbe. Sizde ne var? Ha, siz belediyeyi atlamışsınız. Tamam. Ben de belediye köpekleri öldürüyordu. Evet. Dokuz. Ben de dokuz. Sizde sekiz mi? Evet. La tektub bil kalem mi ilahir. Falanca kalemle yazma. Elmindilu nokta nokta Vesihun falancı renkli mendil kirlidir. Buralara uygun birer renk koyacaksınız. Sıfat ise bunlar mevsufun cinsine ve diğer hususlarda ona uyacak cins de olacak. Elthamin <gülüyor> temmel gelen şeyleri düşün. Halidun Hamidun Ali'yun Hışamun Munsarif isimler. Umeru, zuferu Hubelu, Zuhalu. Bunlar da gayrimunsarif isimler. Umer aslı amir idi. Adil. Birinci illeti nedir birinci illeti? Hücmen mi? Tamam. Sıfat. Adil değiştirilmiş. Birinci illet neydi? Ha, şey birinci illet özel isim Ömer tamam. gibi birinci, birinci illet özel isim veya sıfattı. İkinci illet de falancaydı değil mi? Birinci illet özel isim olması alem olması ikinci illeti nedir ikinci illet? Ömer. Adil. Yani bilim, aslından, bilim, değiştirilmiş. aslından değiştirilmiş. Aslından değiştirilmiş. Hadi Amir idi, Ömer oldu. Zufer aynı şekilde, Zafer idi, Zufer oldu. Mane. Züfer. Zufer. Bir isim? Yani isim bir hmm. Kevkebin diyor. Bir isim. Zuhal o. o Zuhal. Zuhal Hubel. Hubel. İsmus Sanem, bir put ismi <gülüyor> Habil'den Habil'den de değiştirilme Zuhal'de, Zahil'den bir yıldız ismi, Zuhal Yıldızı Bunların tamamı adil. Hepsi adil <gülüyor> Hepsi birinci illetleri, alem, özel isim olmaları ikincileri adil olmaları cihetinden hepsi gayrimun musarif. Yani aslından değiştirilmiş bir şekilde farklı bir kalıba dökülmüş isimler bunlar Gayrimun salif olduğu için ne yapmadı? Sonuna tenmin almadı. Teammel mayeli et bu dokuzuncu alıştırmada da Amr ve Umer arasındaki fark anlatılıyor. Önce Amr'ın merfu mensup ve mecbur hallerine örnekler var. Amr'ın kelimesi konuya girmeden ben söyleyeyim bir kısım. Amr ile Umer arasındaki fark Amırın sonunda Vav wow olmasıdır. Her halinde Vav'ın wow yazılmasıdır. Ö, merfu halinde de, mensubaninde de, mecur halinde de. Aynı zamanda Amr münsarif bir isimdir. Umer gayrimunsarif bir isimdir. Dolayısıyla Amr tenmini alır, Umer tenmini almaz. Aynı zamanda Amr mecur olur, Umer cerelameti fethayladır. Evet. Bunlardan sonra girelim. Amr'ın e, merfu yazılışına Hâdet talibus muhu Amr'ın Bu öğrencinin ismi Amr'dır. Burada Amr ismi haberi. Müpteda'nın haberi. Amr'ın. Dolayısıyla merfu. Müpteda ve haber merfu'ydü biliyorsunuz. Öyleyse onun ismi Amr'dır cümlesinde Amr'ın merfudur haber olması hasebiyle. Yazılışına dikkat edelim. Hem tenmin almış hem de sonunda vav var. Amurun, Ömer'den ayırma tarafı şeylerimiz bu. Özel alametlerimiz bu. sondaki vav. Eyni amurun, Amr'ın nerede? darab amurun Amr'ın Ömer'a Amr Ömer'e vurdu. Umer'dan biliyoruz bunu. ve Amr'ın merfu oluşuna. Çünkü darabanın faili Amr'dır. Fail de biliyorsunuz merfu olur. Amr'un talim'un Cedid'un, Amr yeni bir öğrencidir. Amr kelimesinin mensup oluşunda örnekler ise: Era'ite amran. Amru gördün mü? Bakın sondaki vav. Neye dönüştü? Elif'e Elif e dönüştü. Elif e. Ra'ite amran. Amru gördün mü? <gülüyor> Seel müdarris amran esiletan kethiraten. Raafil'in faili birinci cümlede T idi. Mef'ulü Amr'dır. Ondan dolayı mensup geldi. Şimdi okuduğumuz ikinci cümlede Se'elenin faili müderris, mef'ulü Amr. Müderris öğretmen Amr'a çokça sorular sordu. Daraba Umer'u Amr'an Ömer Amr'a vurdu, darb etti. Burada da darabanın faili Ömer, Mef'ulü Amr. Aradaki farkı ne biliyor? Mef'ul olması. Mef'ul olması. Yani elifle, elifle B'deki üçüncü alıştırmalar. Efendim? Biri teminde biri tane ses. Ümero, Ümer. Ümer. Ümer. Elifin üçüncü şeyler, B'nin üçüncü alıştırması. Bir fail, bir metri yok. Orada da beraber diyor, burada da beraber. Birincisinde fay Amr Ömer'e vurmuştu. Bunda Ömer Amr'a vurmuştu. Cim Hada kitabı ı Amr'in Amr burada, amr burada. Muzaff'ın İleyhi'l-Masasebiyle Mecrur Vav yazıldı ve Kestası Vav'la beraber geldi. Bu Amr'ın kitabıdır. Limen hâzel kalemû Bu kalem kimindir? Huve li Amr'in Bu amrındır. Amr'a aittir. Lihar ve Cerin'den dolayı mecrü oldu. La ibtu mea amrin Amr'la beraber oynadım. Burada da mea ile beraber meadan dolayı amr mecrü oldu. Yani. Dolayısıyla amrun merfu hali yazılışı. Umeru merfu hali Amr ile umarını karşılaştırması. Aşağıda görüyorsunuz. Evet. Amran mensup hali umera mensup hali. Amr'in mecur hali umera mecur, mecur hali. Gayrimusar'ı olmasa ise böyle. Bu Amr ve Umer genelde karıştırılır. Biliyorsunuz Abdullah bin Amr ile Abdullah bin Ömer var. Birisi Ömer radıyallahu anh'ın oğlu, birisi Amr bin Asın oğlu Abdullah. Bazen tercümelerde bu ikisi karışır. Tercümeler e, dikkatsizlikten veya gözden kaçırmadan dolayı Yanlış yazılabilir. Amur ve Umer birbirine benzediği için. O, o, mı orada tercümede tercüme olmaz tabi. Tamam. <gülüyor> Arapçasında olur da tercümede olmaz. <gülüyor> ya, Arapça Arapça, Arapça yazmayı... Arapçasında var ama gözden kaçıyor. Bir tane kastik. İşte ona dikkat çekilmiş. Genelde bu Amur ve Umer karıştırılır. Ona özel bir e, işaret etmiş ki karıştırılmasın diye. Bu sadece bunlara asıl ne? bir şey. Evet. Asıl kökleri Ayin ra olmasa sebebiyle. karıştırması ondan dolayı. Devam edelim. Ekremayeli el aşir. 10. alıştırma. Genel şeyleri oku. Burada da aharu ve uhra. Müennes-i var. Aharu diğer başka demek. Müfredinin gayrimusarif olduğunu söylemek lazım. Müfredi gayrimusariftir. Cemisi aharu nedir? Diğer başka mane alana gelir. Müennesi ise ukhradır. Kharaca minal fasli hamzetu ve talibun aharu. Kharacanın faili burada hamza. Vav ile atıf, matuf talibun aharu'da hamzan üzerine matuf atfedilmiş. Dolayısıyla matuflar da bedel gibi, sıfat gibi o atfedilene uyarlar. Hamza burada fail olduğu için harecenin faili ona atfolan talibin ve onun sıfatı a ona uygun olacaktır. Her husu yzaktır. Anlaşıldı inşallah. Hamza ve diğer bir öğrenci sınıftan çıktı. Başka bir öğrenci, diğer bir öğrenci sınıftan çıktı. Burada talibin Hamza'ya matuf. Aharu ise talibunun sıfatı. Hangi öğrenci? Diğer bir öğrenci. Başka bir öğrenci. Aharu sıfat mevsufuna uyar demiştik. Talibun müfret, mühen, müfret müzekker, e, merfu ve nekir olduğu için Aharu da aynı şekilde geldi. Genelde sıfat olarak kullanılır zaten. Her zaman olmasa da. Hada beytuna ve beytun aharu. Bu bizim evimizdir ve bizim başka bir evimiz daha var. Diğer bir evimiz daha var. <gülüyor> beytun onun sıfatı akharu ona uyacak. Diğer başka. Fi za kişşari. bu o cümlenin devamıymış. Ben de alt satır olduğu için gözden kaçtı. Vele nabeyetin aharu fi dake şariyi ve bizim o caddede başka bir evimiz daha var. Biz de, biz de, biz de, biz de. Ha, tamam ben de alt satıra geçmiş ben de o yüzden gözden kaçırdım onu. <gülüyor> Aharıda bitiyor mu size cümle? Evet. Tamam. De kəlil mektebte, qablə kəlilin müdürü və rəjulun aharu la ağrifuhu. Az önce müdür kütüphaneye gitti, girdi dehale girdi. Ve benim tanımadığım la arifuhu dedi. Benim tanımadığım, bilmediğim diğer bir adam da girdi. Toparlayacak olursak müdür ve benim tanımadığım diğer başka bir adam <gülüyor> az önce kütüphaneye girdi. Burada da gene ve vaabilen vavile matuf müdür üzerine müdüre matuf müdür ne yaptıysa bu adam da onu yapmış demek ki. Müdür ve o adam benim tanımadığım o adam kütüphaneye girdi. <gülüyor> bir örnek daha. Gâbel yevme beşirun ve talibun âkharu. Bugün Beşir ve diğer bir öğrenci kayıptı. Gelmedi. abi kayıp oldu. Gayb, gelmedi. Gayb, gayb, gayb. Gayb, gayb, gayb. Gâbe Yagibu gaaibun kaybolan, olan. Bu fiili mazî fiili gaabe. Müdârisin yani şey, de gaaibun ya bugün gelmedi. Geçen derste Gelmedi anlamını Kayıp gelmedi, bulunmadı o manada evet. Ra'aytu fil metâri ve müderrisen ahara. Havaalanında öğretmenimizi ve diğer bir öğretmeni gördüm. Cümlesinde <gülüyor> raafil tu fa'il, müderrisena ve müderrisen ahar mef'ul Vavdan sonraki müderrisen müderrisena ma'tuf. Dolayısıyla o da müderrisena gibi mensup. Ahara ise müderrisenin sıfatı olduğu için aharu değil de ahara diye mef'ul geldi. Mef'ul gibi mensup geldi. Fethalı geldi. Aharu değil ahara. Niye? Çünkü müderrisenin sıfatı olduğu için mevs'ufuna uyacak. biraz anlaşıldı değil mi? Fazla zamanınız var. 3-4 gün düşünürsünüz inşallah. B maddesinde de aharının müennesi uhra var. Müzekker için olduğu zaman bu aharın kullanımı aharı olur. Müennes için kullanılacaksa o zaman uhra olacak. Şimdiki okuyacağımız örneklerde olduğu gibi. Se'ahfezul yevme sureten rahmani ve sureten uhra Bugün Rahman suresini ve diğer bir sureyi ezberleyeceğim. Ah Rahman suresini ve diğer bir sureyi. Bundan önceki örneklerde Ahar hep müzekkerin sıfatıydı. Burada da sureten şeklinde müennes geldi. Ona sıfat uchrâ şeklinde olacak. Çünkü Ahar'un müennesi uchrâdır. İndi <gülüyor> saatün cemiletun ve sayiş ammi saaten uchrâ benim güzel bir saatim var ve amcam bana diğer bir saat daha alacak. Saaten uhra. Burada da sıfatlanan mevsuf saaten olduğu için mef'ul, müennes. Dolayısıyla uhra'da müennes geldi. Aynı zamanda kendisi takdiri iğraplanacağı irabla, için sonunda elif, ve elif bulunanlar, elif maksul, elif memdur dahil e, takdiri irakla iraklanırdı. Bunlar nedir? Uhra saatten dolayı nasb konumundadır. Takdiren nasb konumundadır. Yani fethalı konumundadır. Harekesi üzerinde gözükmez çünkü. Olduğundan Hayır. Hı. Takdiri sonunda hareket gözükmez. Merfu halinde de gözükmez. Yani ötre halinde de gözükmez. Esre de fethal halinde gözükmez. Çünkü sonu eliflidir. Elifin maksuredir veya elifin ümnudedir. Müsteşfâ gibi. Değil mi? Musa gibi, İsa gibi. Buna uhra e, takdiren mensuptur, fethaldır deriz. Niye? Çünkü kendisi elifin maksureyle biten bir kelime. Harekesi gözükmez üzerinde. Gabet e, emsi hafsetü ve talibetün uhra dün hafsa ve diğer bir kız öğrenci gelmedi. Fail müennes olduğu için gabet oldu. Müzakker olsaydı yukarıdaki gibi gabe olacaktı. Oraya dikkat. <gâbet>, Hati tufaheten uhra ya ümmi. Ey annem diğer bir Elma daha getir. Başka bir elma daha getir. Hati. Hati. Hata. Hatu. Hati. Hata. Hatiya ve hatineydi. neydi? Değil mi? Hati. Getir. Kim? Ya ummi, ya annem. Ra'aytu mektebeti Leyla ve talibeten uhrağı. Kütüphanede Leyla'yı ve başka bir kız öğrenciyi gördüm. Cümlesinde de ra'a fi'il tu fail Kimi gördüm? Leyla, mef'ul Leyla nasıl harekesi? Mensup aslen mef'ul olan dolayı. Ancak elifin ile bittiği için takdiren nasp konumunda Harekesi gözükmez çünkü Leyla merf'u da olsa Leyla diye yazılır mensub da olsa Leyla diye yazılır mecrur da olsa, olsa Leyla, Leyla diye yazılır. Halde yazılanlar hep elif-i maksure ile mi geliyor? Nasıl? Elif-i maksure ile mi geliyor? Takdirle yazılır. Ters ne? ters soruyoruz. Şöyle soralım. Elif-i maksure bitenlerin hepsi takdiri yeraplama yeraplanır. Evet. Takdiri yerap yani takdiridir. Elbette. Elbette. Müsteşfa aynı. Gördük de bir sorsanalım mı? Naam. Bu normalde gayibet diyoruz. Bitti mi? İhtişar ekmelil cumlele aatiyete bi vadi aharu ev evet. ukhra fil faragi. Evet gelen cümleleri ahar veya ukhra'yı koymakla boşluğa tamamla. Derestun lugatel turkiyete ve Efendim. T Te şemsiyem. Ter harfı. Evet. Lugatet Türkiye. Ne? Lugatet mi dediniz? Lugatet Türkiyete. Lugatet demek oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> derestül, derestül, lugatet Türkiyete ve lugaten ukhra. Lugattan dolayı oraya boşluğa ukhra koyduk. Çünkü lugat müennesdir. Dolayısıyla ne demiş olduk? Türkçe dilini ve diğer bir dili okuyorum. Keteptu risaleten ila ebi ve risaleten uhra, uhra, uhra, uhra, uhra ila ümmi. Risale müennesi olduğu için yine uhra'yı kullandık. Bir tane daha yapalım. Se'lel müderrisu haliden ve taliben aha Ahan. ra. Aharu olmaz ahara. Çünkü taliben mensup. Müderris Halide ve diğer bir öğrenciye sordu. Veya Halide diğer bir öğrenciyi sordu. Anlaşıldı mı? Aharu ve Ukra'nın kullanımı. O zaman okuyup geçeyim. Siz biraz inşallah üzerine çalışın. Haracetil ane seyyaretül müdiri ve seyyaretün müdürün arabası ve diğer bir araba şimdi çıktı. Semiyotu hadel habera min izati lendene ve min izatin bu haberi Londra radyosundan ve diğer bir radyodan dinledim. Işteraytu hadel kitabe ve kitaben bu kitabı ve diğer bir kitabı satın aldım. Darabe ulaiker ricalu Bilalen ve Taliben o adamlar Bilal'e ve diğer bir öğrenciye darp etti, vurdu. Ra'aytu Khadijete ve Talibeten nokta nokta indel müdireti. Hatice'yi ve diğer bir kız öğrenciyi müdürün müdirenin, bayan müdürün yanında gördüm. Haraca minel mescidi'l-anel imamu ve nokta nokta Şimdi mescitten imam ve diğer bir adam çıktı. Gaselet uhtil gamisa uhtiyel gamisa Gaselet uhtiyel gamisa ah dara ve nokta nokta Kız kardeşim yeşil gömleği ve diğer bir gömleği yıkadı. Cümlelerindeki boşluklara neyin sıfatıysa ona uygun olarak bir ahar veya uhrayı getireceğiz. Tamamlayalım. Misale, misali düşün, sonra cümlele cümleye dağıtite, Zu ev Za filfırağı. Sonra misale okuduktan son, düşündükten sonra daha doğrusu, gelen cümleleri Zu veya Za'yı boşluğa koymakla tamamla. Zu ve Za. Za, Zu'nun mensup Menüz. hali. Mensup hali. Zu merfu hali, za, mensub zi, mecur hali Sahiplik ifade ediyordu. Esma sütülerin birisiydi. İrabı harflerleydi. Bu girişten sonra devam edelim şimdi. Indi defterun zuvarağın musattarin. Benim bir defterim var. Öyle bir defter ki onun bir sıfatı var. Nedir? Çizgili, yapraklı bir defterim var. Zu ve devamındaki cümle zaten genelde sıfat olarak kullanır demiştik. Her zaman değil ama genelde Dolayısıyla burada defterin sıfatı olarak geldi. Dolayısıyla çizgili yapraklı bir defterim var. Defter müfred, müzekker değil mi? Merfu ve nekire bir kerim. Öyleyse zu da ona uygun olacak. Mesela zul varakı olmayacak. Bundan önceki birkaç ders önce bunu görmüştük değil mi? Zul varakı olmayacak. Niye? Çünkü defter ne kiraya gelmiş. Öyleyse Zu'dan sonra varaga elifle taksi getirmeyeceğiz. Gibi. Hada Mushaf'un Zu hurufun kebiratın. Bu büyük harfli bir Mushaftır. O zaman harftir siz. Harfun kebiründür. Ben de huruf olduğu için huruf gayrakilcem. Onun sıfatı nasıl olacaktı? Müfret müelne nasıl olacaktı? Bende huruf olduğu için kebiratun geldi. Evet. Harf ise kebir kebîr değil mi şey gelir. müzekker sigale gelir. İştaraytu defteran z varağın musattarin. Çizgili yapraklı bir defter satın aldım cümlesinde iştira fiilinin faili tu, mef'ulü defter bundan dolayı mensup geldi. Onu o defterin sıfatı da zu değil Zâ ile gelecek. Çünkü sıfat mevsufuna hareke uymak zorundaydı. Aynı şekilde uridu mushafen za harfin mi sizde? Harfin. Peki ben sizin gibi okuyayım. Harfin kebirin. Büyük yazılı, büyük harfli bir mushaf istiyorum. Burada da mushaf erade fiilinin uridu fiilinin mef'ulü dolayısıyla Eee mef'ulün sıfatı mef'ul dolaysa mensup olan kelimenin sıfat da mensup gelecek. Zu'nun mensup hali nasıldı? Za ileydi. Duruma bakacağız. Eğer zu'nun öncesindeki sıfat, şimdi, mevsuf daha doğrusu merfu ise zu gelecek. Mensup ise za gelecek. Olura burada yok da mecrur ise zi gelecek. Öyle değil mi? in di defterun zu gilafin cemilin defterun dolayı zu geldi benim güzel ciltli bir defterim var uridu defteran za gilafin akhdara yeşil ciltli bir defter istiyorum değil mi bir tane daha yapalım me me'al müdiri raculan z <gülüyor> lehyetin beyda evet. e beyda e. çünkü beyda da lehyetin sıfatı peki niye beyda değil de beyda geldi benim musariflerim cerhali e. fetali güzel <gülüyor> beyda gayrımusarifti lehyetin zu'dan dolayı kesralıydı o zaman onun sıfatı olan beyda o da kesra olacak gayrımusarifin cerhali Fethaylı olduğu için o da beyda-i değil de beyda-e oldu. Cümlenin manası müdür ile beraber beyaz. beyaz sakallı bir adam gördüm. Diğerlerini okuyayım geçeyim. Siz inşallah üzerinde düşünün, çalışın. اَيْنَتْ تَالِبُ الْجَد۪يدُ اَنْ نَزَّارَةِ الْجَم۪يلَةِ güzel gözlüklü yeni adam nerede men hadir raculu eşşarit tavili uzun saçlı bu adam kimdir is'el zaker racula el gamisal esfari el gamisil esfari sarı gömlekli o adama sor limen zakel beytu en nevâfidil e, nevâfidil dayıgati o dar pencereli ev kimindir? Dayık dayıgatün dar. dar genişin zıttı dar indi mucemün suverin mülevvenetin benim renkli resimli bir sözlüğüm var Mülevvene renklendirilmiş, renk ne biliyorsunuz? Suverde suretünün çoğulu resim manasına geliyor. İştirayü't-mucemen Suver'in mülevvenatin renkli resimli bir sözlük satın aldım. Fiqariyetina mescidun menaretin vahidetin. Köyümüzde bir minareli bir mescit var. Ra'aytu mesciden menaratin vahidetin bir minareli bir mescit, tek minareli bir mescit gördüm. Basit inşallah anlaşılmıştır. Es salih tavşara temmellem siletel atiyetelli mel mevsuletti Bu ders neticesinde inşallah 3 tane ma hakkında bilgimiz olacak. Onları birbirine ayırt edebileceğiz. Ma'i mevsule dediğimiz ellezi manasına gelen ma için gelen misalleri düşün. Mevsule isim mevsul diyorduk ya ne ediyorduk biz onu? Ellezi, leti elle ediyorduk. Onun manasında onun gibi kullanılan bir ma var. Onun örneklerini göreceğiz şimdi. Ondan sonra da ma'i mevsule, ma'i nafiye, ma'i istifamiye şeklinde üç tane ma'yı göreceğiz. Görelim bakalım. Ma-za te'kulü ya Aliyu cümlesindeki ma za'daki ma nedir? Sormayın. maası. ma'sa. Sormayın. Yani ey Ali ne yiyorsun? Akule ma tekule. Yediğin şeyi yiyorum. Ey yani eş şey ellezî tekulûn. Sen yediğin şeyi yiyorum. Ma'nın manası eş şey ellezî yani yediğin şey yaptığın ettiğin şey neyse o. E hemen devamlı konu geldi ya. Yediğin şeyi yiyorum. Sen ne yiyorsan ben onu yiyorum. Yani. Buradaki ma e, akulü ma tekkulu de ki ma ellezi manasına. Yediğin şeyi yiyorum. mevsul edin Buna ma'yı mevsule denir. Misallere devam ediyoruz. Ma'za teşrabu ya'i bâ Bekir'in. Ebekir ne içiyorsun? Soruma. Cümlesindeki ma' nedir? Sormaz. Ma'yı sifamiye. Ma'yı sifamiye. Eşrabu ma'a teşrabu. Ma'yı şey, mevsule. Mevsule. mevsule. Yani manasındadır. Şey İçtiğin şeyi içiyorum. Düşünmüş, İçtiğin şeyi içiyorum. Eşrabu içiyorum. Neyi? Ma teşrabu. İçtiğin şeyi içiyorum. Buradaki ma mai mevsuledir. Ellezi manasına gelen ma'dır. Soru ma'sı olabilir mi? Olmaz. Bir defa soru edatı nerede bulunur? Başta. Cümlenin başında bulunur. Değil mi? Mai nafiye olabilir mi? Nefy olumsuz yapan ma. Olabilir ancak mana çıkmaz. bu içiyorum ma teştebu içmiyorsun. Anlam çıkıyor mu? Ma teştebu ne demek? İçmiyorsun. Değil mi? İçiyorum içmiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Bir cümle olur mu? Bir soruyu cevap olarak verilir mi? O zaman manadan çıkartacağız onu. Bu ma'yı dediğimiz olumsuzluk manayı olumsuza çeviren ma değil. O zaman ne olacak? Mai mevsul olacak. Kendi başına gelse ma ateşle bulsa içmedi. He, ma ateşle olsaydı. Ma ateşle bu ma ma eşrebu ma ateşle bu diyebiliriz. Yani gene başına gelecek. Ma eşrebu ma ateşle bu. İçmiyorum. Neyi? Ma ateşle bu. İçmediğin şeyi içe içtiğin şeyi içmiyorum. Ma eşbu içmiyorum. Oradaki ma birinci mahnedir. Mai <gülüyor> <gülüyor> nafiye. Mahi nafiye, nafiye. Nef yedici, Olumsuz yapacağım ma. Nahiye ne yedici. Yasaklayıcı. Yapma etme ma. Hadi abi. Yakaladın mı? Tamam. tamam. Eşrebu ma teşrebu. Cümlesini biz ma eşrebu ma teşrebu diyelim. İki tane ma kullanalım. Bir cümlede. Ma, şimdi yok şu an. Üzerine konuşmak için. Ma eşrebu ma teşrebu. Ma eşrebu. İçmiyorum. i̇çmiyorum. Oradaki manedir, nedir? Ma nafi Olumsuzluk yapan. İçiyorum mu? Olumsuz, çeviren, olumsuz yapan ma. Ma eşrabı içmiyorum. Neyi? Ellevzi. Ma bu. İçtiğin şeyi içmiyorum. Ma eşrabı içmiyorum. Neyi? Ma teşrabı. Sen içtiğin şeyi içmiyorum. Bu ikinci ma o zaman? Ma'yı memsul Resulenin bir anlamı var Ellezi manasına. Bağlaş demiştik ya. Evet. Yaptığın, ettiğin, içtiğin, yediğin o manada. Efhemu ma tegulü. Anlamıyorum. Anlıyorum. Ha, anlıyorum. Ma tegul. Söylediğin şeyi anlıyorum. siz de ben diyeceksiniz. Ma nefhemu ma tegul. Ma nefhemu ma tegul. <gül> Söylediğin şeyi anlamıyoruz. <gülüyor> Demeyin sakın. Bellememiz <gülüyor> lazım. <yani>. Evet. Efhemu ma tequlu. Efhemu anlıyorum neyi? Ma tequl. Söylediğin şeyi anlıyorum. Sa eshtari ma turidu. Satın Parçada alacağım. gelmişti. Parçada gelmişti. İstediğin şeyi satın alacağım. Satın alacağım. Evet, istediğin şeyi Ellezi manası. İstediğin şeyi satın alacağım. Uktub ma semio tel yu mefil fasli. Bugün sınıfta işittiğin şeyi yaz. Semio te. Hangi semio te ma semio te. şeyi, dinlediğin şeyi yaz. Nesitu ma qaleliel müderrisu emsi. Nesitu unuttum. Neyi? Mağale, Dün öğretmenim bana söylediği şeyi unuttum. ma Gal Allahu Teala, fi Sûre-i Safi, Allahu Teala, Saf suresine buyurdu ki, Lema tequlun ma la tefalun, evet. la tefalun, yapmayacağınız şeyleri yapmadığınız değil. Yok, Yapmayacağınız. Muzari'nin başına la geldiği zaman ne anlama geliyordu? Geniş zaman. Yapmayacağınız şeyleri ma ma la tefalün dedik ya. Oradaki ma. Yapmayacağınız şeyleri limete guğulun. Ne için söylüyorsunuz? Ayetin devamında bu büyük günahtır diyor allah Teala. Kebura indallah ente guğulun ma la ve Gaale Taala Fi Suretil Kafirun ve Allah Teala Kafirun suresinde buyurdu ki: Kul ya eyyuhe'l kafirun de ki ey kafirler la a'budu ma ta'budun. La a'budu tapmam kulluk etmem ibadet etmem neye? Ma ta'budun. İbadet ettiğiniz şeye ibadet etmem. Ma Tabu dun. O da ki maalegine ma'iy meusul edir. <gülüyor> ve Galil fi sureti Ali Imran ve Ali Imran Suresine buyurdu ki Allahu Teala senek tubu ma'galu söyledikleri şeyleri yazacağız. yazacağız. Senek yazacağız. Galu'dan önce gelen maalegine ma'iy meusul edir. Şimdi karşılaştırmalı hal geldi. Temel mayeli. gelen şeyleri düşün. Men nafiyetu ilki. Men nafiyet. Yani may nafiyet. Nefi Olumsuz yapıcı ma. Nedir o? Ma indiği kitabın bir kitabım yok. Ma fehim tut derse. Derse anlamadım. Ma edri bilmiyorum. Bakın. Ma indiği kitabında İsim cümlesinin başında geldi. İsmin başına geldi ma. Kitabım yok. Ma tut derse de mazi fiilin başına geldi. Olumsuz yaptı. Ma de muzari fiilin başına geldi. Hepsini ne yaptı? Olumsuza çevirdi. Olumluyu olumsuza çevirdi. Ma-i nafiye. İkincisi ma mel istifhamiyetu yani ma istifhamiye soru maası. Ma-haza bu nedir? Mesmuke ismin nedir? Maza tektubu ne yazıyorsun? Bu da genelde başta gelir. Genelde değil, her zaman başta gelir. Harfizlerin kendisine e, takdir edilmesinden dışında daima başta gelir istifn değil mi? Evet. Sadece harfizler bazen başlar. An, li, bi, li, onun bi bir geçer başlar. Onun gibi. Onun dışında istifn edatların tamamında olduğu gibi ma da başta gelir. Onu öyle ayırt ederiz. Üçüncüsü ise mel mevsuletü. Az önce gördüğümüz ma yani bağlaç olan, vasleden bağlamaya yarayan e, mevsuletü. Genelde sıfat olarak bağlanır. Ma'i mevsule ma'i mevsule mevsule ma'sı. Akulu ma te'kulu Buradaki ma'nın yiyorum neyi? yediğin şeyi manasındaki ma'nın istifam ma'sı olmasına imkan yok. yok. Ma'yı nafi olmasına da anlam olarak imkan yok. O zaman ma'yı mevsul olacak. Mecburen. Seşteri ma turidu İstediğin şeyleri alacağım. Satın alacağım. Cümlesinde de ma istifam olmasına imkan yok. Nafi olmasına da imkan yok. İstemediğin Şeyleri satın alacağım. istemediğin şeyler satın alınmaz. yani şeyler de yok. Zaten. İstemediğin şeyler satın alacağım. Bu olmaz. Limette gulûne ma lâ Burada da <gülüyor> la'dan önce gelen ma yine ma-i mevsuledir. Başka mana çıkmaz. Buna imkan yok. Anlaşıldı inşallah. Ma-i genelde mi ortada geliyor? Cümle ortasında gelir. Genel mana. Şimdi hem eee istifam hem de e, soru maası bunlar hep cümlenin başında gelir gördüğümüz değil mi? Mayis, değil mi me, başta gelir. Evet. Harfecerin kendisine takaddüm etmesinin dışında. Evet. Peki evet. de mayi var? Nafiye. Nafiye. O da genelde e, cümle başında genelde gelir. Genelde cümlenin Ama, veya fiilin başında gelir. Mevsule şey, Mevsule ortada, ortada gelir. gelir. Cümle başına geldiğini örnek bulamıyorum ama mutlaka ortada gelir diyemiyorum. Çünkü evet. şu an e, hatırımda yok. O, ama olabilir. Evet. Olabilir. Başta gelebilir. Manadan çıkartır zaten onu. Evet. Bir de taçuk vardı. Değil mi? Evet. Evet. evet. Temmel maili gelen şeyleri düşün. Ma uridu şey en Şey en Burada uridu fiilinin mef'ulüdür. Bundan dolayı mensup geldi. Mef'ulü bir nasıl gelirdi? Mensup. Yani. Mensuptu. Mensuptu. Evet. Bunun aslı nedir? Şey'un. Şey yani şın, ye, onun üzerinde bir tane hemze. Merfu bir hemze. Şey'un. Mensup olunca ye neye dönüşür? Ye sabit kalır. Bir tane elif o İki üstünün dire olacak evet, bir tane Elif. elif birden, bir yok, elif. yok ona direkt diyoruz. Ben ben şahsen direkt diyorum. Hı. Yani iki üstünün ayakta durabilmesin direkt geliyor ya hani. Orta direk geliyor. He. O y'ye bir tane e, tenbinin dire ayağı geliyor şey en oluyor. Nasb hali şey n şeklinde. Ref hali merfu hali şey un idi. Çok sık karşılaştığımız için buna özellikle bir paragraf açmış oldu. Ma ekel tu şeyen hiçbir şey yemedim. Buradaki ma nedir? Ma'yı şey, e, ma ne fiil? Nafiy, şey, nafiy, şey, nafiy. Olumsuz. Nafiye. Soru muz olsa evet. ma ekel ne yedim? Şeyen ne peki? Hiçbir şey ne yedim? Olmaz değil mi bak? Mani olmadı. Ma ekel olsaydı Ma ekelt olsaydı yemedim manasına, manafiye olurdu. Ma ne yedim manasına istifhame de olabilir. Ama şey şey yani geldi burada. O zaman o şey yeni bir yer bulacağız. Onu ma istifhame yaparsa. O da mümkün değil. O zaman mecburen manafiye olacak. Ma ekelt mi gelirdi o zaman sen ne yedin manasına? Ma ekelt e. Tabii ma ekelt doğru. doğru. Ma şeyen herhangi bir şey istemiyorum veya ma'ra'yı tuşeyen herhangi bir şey görmedim. Ma'feyim tuşeyen herhangi bir şey. Hiçbir şey anlamadım. Ma'feyim tuşeyen hiçbir şey anlamadım. Burada da şey en şey un kelimesinin nasp haline bir vurgu yapıldı. Onda bir hafif bir değişiklik olduğu için yazılımında değişiklik olduğu için. O değişime dikkat edin. Şey un idi şey en şey en'e dönüştü. Sonunda bir tane o iki üstünü kaldıracak bir ayak direk yapıldı. Ona dikkat. Tegul veya negul ne tegulü? Negul deriz ki el Kuranu u Kur'an Allah'ın Allah kitabıdır. Allah kitabıdır. Bildiğimiz bir cümle. Gara'tun Kur'an'ı Kur'an'ı okudum. Kur ah u Kur'an'ı Kur'an'ı ezberliyorum. Buradaki Kur'an birinci cümlede yani el-Kur'an-ı kitab ul müpteda olduğu için merfu oldu. İkinci ve üçüncü cümlede ise birincisinde karaya, ikincisinde hafize fiillerinin mefulleri olduğu için mensup geldi. Kur'an aynı zamanda monsarif isim olduğu için merfu ve mensup halleri bildiğimiz hal üzere oldu. Ve nekûl indi selâthü mesâhife üç mushafım var deriz de üç Kur'an'ım var demeyiz. Buna dikkat çekiyor burada. Buna dikkat. Üç Kur'an'ım var demeyiz de hani geçen dersten bahsetmiştik 3 Üç mushafım var deriz. Üç Kur'an'ım var demeyiz. Çünkü Kur'an bir tanedir. Kur'an okudum derken kendi mushafımı kastetmeksin. Allah Azze ve Celle'nin kelamını bahsettiğim için Kur'an ezberliyorum. Kur'an okuyorum. Kur'an öğreniyorum deriz. Ama mushafımızdan yani kitaptan bahsedeceksek bu sefer ona Kur'an demeyiz mushaf deriz. Bu sefer üç Kur'an'ın var demek gibi bir gaflete düşmeyiz. Şöyle diyebiliriz yani. Allah Azze ve Celle Kur'an'da şöyle buyurdu ama şöyle diyemeyiz Allah Azze ve Celle mushafta şöyle buyurdu. Mushafta yazılı olduğuna göre şöyle buyurdu diyebiliriz ama özellikle Kur'an kullanacaksak birinci şekilde kullanabiliriz. Ama bir yazılı metin olarak bahsedeceksek ona Kur'an değil de mushaf diyoruz. Kur'an çünkü o mushafın içindeki yazılar. Allah'ın kelamı. Mushaf sayfalanmış. iki kapağın arasına konmuş şey demek. Mushaf. Kitap hane getirmiş. Mushaf hane Evet. Bu ikisini arasına ayıracağız. Genelde bizim dilimizde hep Kur'an yerleşmiş. Mushaf yerleşmemiş. Mushafımı ver. Mushafımı getir. Veya şu bana bir mushaf al. Veya şu kadar mushafım var diyeceğiz de bana Kur'an'ımı getir demeyeceğiz. Senin Kur'an'ın ayrı, benim Kur'an'ım ayrı değil. Biz genelde öyle diyelim. Kur'an'ı getir de o diyor. Mushaf diyelim. Dinimize yerleşsin bu inşallah. Buna dikkat edin. Üç tane Kur'an'ım var demeyiz de üç tane Mushaf'ım var deriz. Felâfetü <gülüyor> mesahife. Mushaf'ın çoğulu mesahife gayrimushaf olduğu için mecrû harifet hayli oldu. Zaten anlaşılıyor burası. Veda'utul mushafe alel mektebi Mushaf'ı masanın üzerine bıraktın, koydum da Kur'an'ı koydum demeyiz. Çünkü Kur'an'ı biz oraya koyamayız. Kur'an, Mushaf'ın içindeki yazılardır. Mushaf kitaptır. Kur'an içindeki, <gülüyor> yazı, içindeki yazılara Kur'an denir. Kur'an oraya konmaz. Mushaf konur. Peki öyle dememiz sanacağız. Çünkü insanın dilini de devamlı. İşte sadece. düzelteceğiz. Yani var mı herhangi bir şey? Bir yere yani bir, hük bir, bir hükmünü bilmiyorum ama bak Arapça kaide kitabında buna hı. dair bir işaret var. Doğru da işte. Acaba her şeyi hiç rastladın mı? Yok. Bir hükmüne Asaklandı. dair bir şey rastlamadın. Ona sakınmak gerekir. Demek o dönemlerde zaten bir şey yapmış. Evet. Mesela Akra'u minel mushafi. Mushaftan okuyorum. Yani kitaptan. Yazılı metin haline getirilmiş kitaptan okuyorum. Deriz de veya Ekraul Kur'ane Kur'an okuyorum Kur'an zaten Mustafa'nın içindeki yazılardır Buna özel bir dikkat e, Arapça kitabında da dikkat çekildiğine göre Bu önemli Temmel maili Gelen şeyleri düşün Gayru Burada da gayru kelimesi var Başka dışında olmayan değil manası Olumsuzluk menekidir bu Gayr. Genelde hmm, muzaf olarak gelir. İzafetler gibi gelir. Tek başına kullanıldığı zaman da vardır ama bu genelde azdır. Hâdeli verâgu Musattarun Bu yaprak çizgilidir. Satırlanmıştır. Çizgilidir. Ve hâdeli verâgu <gülüyor> gayrı musettarîn. izafetle geldiği için kendisine sonra geleni cer Bu yaprak çizgili değildir. <gülüyor> <gülüyor> Çizginin dışındadır. E, Anlam e, aynı bizim dilimizde çizgili değildir. E, değil. Çizgisizdir demiyoruz. Yani. Çizgisizdir demiyoruz yani. evet. Haddel haberu sahihun bu haber bu, doğrudur diyor. ve haddel haberu gayru sahihin bu haber doğru, bu doğru. Bu doğru değil. değildir. Gayru sahih. Olumsuzluk öneki. İzafet de kullanıldığına özellikle dikkat edin. Evet. Ve harekesi de bulunduğu konuma uygun olacak. Burada gayru sahihin haber, haber şeklindeki hader haberdeki bu müptedağdır. Onun haberi gayru sahiin olduğundan dolayı nedir? Merfudur. Mesela mensup olacak bir kelime olarak kullansaydık, mesela işte ee, raytu, kalemen, gayra deyin adını pahalı, ucuz gayra galin gayra galin veya gayra gayra rahsetin ne yaptık? kalemen sıfat yaptık gayrı rahsetin'e gayra dedik ona, kalemden dolayı bir daha söyleyeyim mi? işte raitu kalemen gayra rahsetin rahisin kalem zekir olduğu için Gayra rahksın. Gayru değil de gayra oldu. Niye? Çünkü kalem işte rafilin mef'ulü mensup. O zaman onun sıfatı gayru da gayra gelecek, ona uyecek. Yani her zaman gayru gelecek diye bir şey yok. Gayru'nun hareketi, yani gayru'nun hareketi bulunduğu konumdaki harekete uygun olarak Mevni de. değil. Mevni de. değil. Mebni tamam. La tabut gayra Allah. Allah'ta, Allah'ın dışında ibadet etme. La ta'bud. Nehi hazır. Değil mi? La ta'bud. Gayr Allah. Allah'tan başka ibadet etme. Orada ta'bud emir fi faili ente. Mef'ulü gayr Allah. Bundan dolayı gayr Allah dedik de gayrullah demedik. Burası anlaşıldı mı? Gayru ile başlayan o tertip cümledeki konumuna uygun olarak harekelenir. Ona örnek veriyorum. Mesela bir başka daha örnek verelim. La tegul lil müderrisi la tegul lil müderrisi bi gayri sahihin bi gayri sahihin Öğrencilere sahih olmayan ile konuşma. Yani yalanla, sahi olmayan, doğru olmayan şeyle konuşma. Bir gayri sahihin bir ile geldi. Bir. Gayrının başına bir geldiği zaman sonu kesirlenir. Hulâsa, gayrı kelimesi genelde izafette gelir ve cümledeki konuma uygun olarak harekelenir. Fahimtum <gülüyor> ya ihvan. Fahimtum. La tequlu ma nafhamu ma taqul. Kelime. el kelimatul cedidatu yeni kelimeler. Mushafun cem'uhu mesahifu mushaf. Kur'an'ın kitap haline getirilmişi. Halva cem'uhu halava tatlı. Safun cem'uhu sufufun saf. Sıra dizin Kumaşun cemuhu Ekmişetün kumaş Nemuzecun cemuhu Nemazicu hmm. numune örnek Suretun cemuhu suverun, Suret canlı resmi Dayıkun Müennesuhu dayıkatun dar. dar Genişin zıttı Akharu uhra Diğer, diğer başka esmeru men suhu semrau esmer budaytelli müstatarun çizgili şey un cemuhu eşya u şey, şey, gayr şeyler manasına şey şeyler kabeye <gülüyor> bu gelmedi işte rahi satın aldı. Hel indikum sual yani. 100